Kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın. Sevgili Açık Radyocular merhaba. E, bu hafta kentler lezzetlerde. Yurdumuzdan bir kentin tadına varacağız. E, Karadeniz bölgesinin belki de biraz diğer kentler arasında ihmal edilmiş. E, hani gitmediğim benim sayılı Karadeniz kentlerinden birisiydi yakın zamana kadar. Belki sizin için de öyle olmuş bir kentine Sinop'a gideceğiz. E, Sinop gerçekten de... E, Karayolu'yla ulaşımın yakın zamana kadar e, nispeten zor olduğu bir yer olduğu için belki, e, belki de diğer Karadeniz kıyısı kentleri başka özellikleriyle çok cazip, çok ön planda oldukları için birçoğumuzun dikkatinden kaçmış bir kent herhalde diye düşünüyorum. Ya da ben Karadenizli birisi olarak Doğu Karadeniz'i ezbere bilip Batı Karadeniz'e çok yakın zamanda gitmiş olmaktan mahcubum biraz da ona bahane arıyorum. Her neyse ama e, bu hafta sizi Sinop'a götürüyorum. Ee, Karadeniz bölgesinin bitki örtüsü, doğal yapısı, coğrafi özellikleri belli. Bunun e, nasıl bir yaşam biçimi belirlediği, insanların orada nasıl hayat sürdüğü de aşağı yukarı belli. Ama Sinop'ta ki bu e, ayrıca belli dediğim bu yaşamda çok keyifli, lezzetli boyutları olan bir yaşam. Daha evvel başka kentler üzerinden bunu paylaştık. Ama Sinop'ta bunların da ötesinde özel bazı lezzetler, tatlar buldum. doğrusu gerek mutfakta gerekse mutfak dışındaki hayatta bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Ben çocukluğumda Karadeniz bölgesine o zaman henüz mevcut olan gemi seferleriyle çok yolculuk yaptım. İstanbul'dan yola çıkıp da Trabzon'a veya Samsun'a gideceğiniz zaman gemi Sinop açıklarında bir yerde dururdu. Çünkü Sinop Limanı o dönem bu gemilerin yanaşmasına müsait değildi. Ee, Sinop'ta inmek isteyenler veya Sinop'tan gemiye binecek olanlar bir motor, bir kayık aracılığıyla denizin durumuna göre e, bu gemiye getirilirlerdi. Binerlerdi, inerlerdi veya kıyıya götürülürlerdi. Bu arada da bir takım satıcı e, tekneler işte şimdiki tabirle tekneler tabii kayıklar olurdu geminin etrafında. O kayıklardan gelen insanlar gemiye tırmanarak bir takım e, malzemeleri satmak isterlerdi. E, açıkta demirlediğimiz böyle bir seferden çok net olarak boncuk işi çantalar, yine boncuk işi kolyeler hatırlıyorum ve e, çekirdekten tesbihler hatırlıyorum. Bunların ne olduğunu sorduğum zaman e, bana cezaevinden Geliyor dediler annem babam izah etti. Burada bir cezaevi var. İşte cezaevi nedir onu anladım. İşte oradan onların çıkmaları mümkün değil. Yapıyorlar. Başkaları getirip onların namına bizlere satıyor. Parasıyla onların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ee, uzun bir zaman sakladım oradan edindiğim çantayı. Çok çocuktum. Böyle ışıltılı renkli boncuklarla yapılmış bir şeydi. Ve çok etkilendim. Cezaevi gerçeğiyle de böyle karşılaşmış oldum. Sonra tabii yani hani diyeceksiniz ki daha önce hiç mi duymamıştım. Çok çocuktum demek ki. Ama e, Sinop böyle ulaş ''Açılmaz bir kale gibi bir yer olarak kaldı aklımda.'' Gerek gemiyle biz oraya ulaşamadığımız için gerekse içindekiler özgürlüklerine rahatça ulaşamadıkları için falan gibi bir imgesi oldu. Yıllar sonra yakın zamanda nihayet kalkıp Sinop'a gittiğim zaman e, cezaevi artık tabii cezaevi değil boşaltılmış ve e, bir Kültür Bakanlığı müzesi haline dönmüş. E, ama e, bütün birazdan sizinle paylaşacağım iç ürpertici ihtişamıyla duruyordu. Ama onun ötesinde Sinop'ta muhteşem lezzetlerle tanıştım. Coğrafyadan gelen lezzet mimari ve tarihten arkeolojiden gelen lezzetler ve mutfak lezzetleri tabi ama isterseniz madem onunla başladım cezaevini anlatarak tarihi sinop kapalı cezaevinden biraz bahsederek e, başlayayım bugünkü programa çünkü insanı gerçekten etkiliyor biliyorsunuz sinop cezaevi ünlü birçok kişinin de geçmişte e, tırnak içinde tabirle yattığı cezasını çektiği bir cezaevi e, ve e, şimdi Şimdilerde, tabii ki cezaevlerinin e, koşulları çok farklı olabilir. Ama o zaman e, o binayı görünce anlıyorsunuz. Hani böyle eski zaman zindanlarını da hatırlatan e, ve fakat e, boş haliyle belki daha bile ürkünç olan. Çünkü kovuşlar aynen duruyor. Yataklar aynen duruyor. E, i̇şte tuvaletinden tutun da e, mutfak gibi kullanabilecek bir musluk tezgahına kadar. Daha yaşam nasıldı canlandırabiliyorsunuz. E, etkileyici bir mekan. boşluğu ıssızlığı daha da etkileyici ee, içerisinde kale Sinop Kalesi'nin ne bitişik onun içinde onun yanında yer alıyor kalenin zindanları falan da cezaevinin bir kısmını zaten hani orada mahkum kaldığından değil ama onun e, alanı içerisine giriyor oluşturuyor ve o e, duvarlardan e, çıkmış ağaçlar görüyorsunuz e, duvarın arasından yolunu bulup sadece iki dal uzamış mesela bir koğuşun kapısını sarmış bir sarmaşık dolayısıyla eğer içeride insan olsaydı yeşillik görecekti görüyorsunuz. Bunlar tabii orada hayal gücünüzün e, genişliğine bağlı. Çünkü hani koğuş olsaydı a, kızım içeride adam olsaydı sarmaşır cama sardırırlar mıydı? Temizlerlerdi elbet. Tamam hayatın bu gerçeklerini biliyoruz ama boşaldıktan sonra gezdiğinizde nostalji desem nostalji değil. E, yani niye böyle bir şeyin nostaljisi e, hissedilsin? Ama e, işte hüzün evet hüzün korku evet belli bir saate kalırsanız çok fazla kalabalık gezilen bir yer değil. Kapıda size buyur Geç diyen işte bilet kesen neyse bir görevliden başka hiç kimsenin varlığından bile haberiniz yok. Dolayısıyla kimsenin de sizin varlığınızdan haberi olmadığı duygusuna kapılıyorsunuz. Her an o kapılar üzerinize kapanabilir ve içeriden çıkmamacasına içeride kalabilirsiniz. siz orada unutabilirler gibi bir kabus bir boğuntu yaşıyorsunuz. Sonra dışarı çıkıp nefes alıyorsunuz ve ee, Sabahattin Ali'ye meşhur aldırma gönüllü yazdıran dalgalar... Ee, Kale duvarına dolayısıyla da hapishanenin e, duvarlarına çarparken oradan böyle parmaklarınızın ucunda ama bir yandan da kafanız geride başınızı bir türlü oradan çevirip kendinizi oradaki gerçekten alamadan uzaklaşıyorsunuz. Çok etkileyici, tüyler ürpertici, gerçekten insanın içine işleyen bir mekan. Şimdi bir dönem Anadolu'nun Alkadraz'ı olarak tabir edilmiş ee, ve dolayısıyla da hani e, kaçması zor çünkü biliyorsunuz da öyledir deniz kenarında olunca kaçmak için tünel kazmak kapıdan kaçıp da gitmek falan yok ancak sulara atlayarak gidebiliyorsunuz. Alkadraz tabi bir ada çok daha farklı Alkadraz e, adada yani ama hani bu da e, Karadeniz'in e, coşkun e, dalgalarını düşünürseniz bilmiyorum kimse kaçmayı denedim ama çok olası gözükmüyor. 1999'dan bir beri yeri de aslında bir müze halinde dediğim gibi çoktan kapanmış ama duvarlar filan aynen muhafaza edilmiş işte yazılan yazılar atılan tutulan çeteleler atılan imzalar falan orada duruyor ve tabi üç yanı cezaevinin tarihi kale duvarları içinde demiştim denizle çevrili hani evet ada değil ama denizin ortasında bir ıssızlık da yaşıyor o cezaevi oraya yerleşmeden önce burası tabi o kalenin bir parçasıymış kale 4000 yıl kadar önce yapılmış bir kale, e, Grekler, Pontus, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılar üzerinden e, o, bir takım uygarlıklar geçirmişler ve her dönem kale korunmuş ve güçlendirilmiş. Cezaevi olarak kullanımına da e, yani tam olarak ililmiyor ama en eski buna ait belgeler 1565-68 yıllarında biraz yani belki daha öncesi olabilir ama o zaman ilk defa belgeye dönüşmüş cezaevi haline gelmesi. Hatta Evliya Çelebi seyahatnamesinde büyük ve korkunç bir kaladır. 300 demir kapısı, dev gibi gardiyanları, kolları demir parmaklıklara bağlı ve her birinin bu yığından 10 adam asılır. Nice azılı mahkumları vardır. Burçlarında gardiyanlar ejderha gibi dolaşır. Tanrı korusun oradan mahkum kaçar Değil, kuş bile uçurtmazlar diyor ama Evliya Çelebi biliyorsunuz oldukça her şeyi abartıyor 300 demir kapı diyor sonra e, kaleye ait diğer e, kayıtlarda öyle o kadar bol miktarda demir kapı olmadığını öğreniyoruz tabi ama yani onu ne kadar ürküttüğünü izlenimini yazdığını düşünürseniz böylece anlayabiliriz. Ee, cezaevi cezaevi olmadan önce de Kale zaten yeterince ürkünç bir mekanmış büyük ihtimal bu kalelerin kuruluş nedeni içerisinde var zaten dışarıdan gelenleri ürkütmek ve korumak için kenti. İşte zamanla içerisinde yer alan farklı uygarlıklar, farklı katkılarda bulunmuşlar. Örneğin 1885-87 falan dolaylarında iç kalenin zindana dönüştürüldüğü hani iç kale daha zindan değilmiş herhalde. Ondan önce dış kale belki kullanılıyordu bir kısım ama iç kalenin de zindana dönüştürüldüğü dönemde bir de oraya hamam eklenmiş mesela Osmanlılar tarafından. Kalenin içerisinde bir de hamamın kalıntısı. 1939 da çocuk hapishanesi olarak kullanılmak üzere e, Cumhuriyet Hükümeti tarafından oraya bir bina eklenmiş. Kısacası e, hani sonuçta anlatacak şey mi kalmadı durduğun yerde lezzet tat derken diyecekseniz doğru haklısınız insanı ürperten ürküten çok macerası ve hikayesi var. Ama varlığı şu anda insana buruk bir tad veren bir nostalji yaratıyor doğrusunu isterseniz görüşme odalarında bir camın arkasında durup içeriye doğru bakarken işte karşımda Sabahattin Ali varmış, Refik Halit Karay varmış, e, ne bileyim Ruhi Su varmış, Murhan Felek varmış, Zekeriya Sertel varmış. Bunlar orada yatmış olan ünlü isimler gibi hissetmedim desem yalan olur. Onların orada yaşadığı işte esirlik esaret e, boğuntusunu, dışarıya ait nostaljiyi neredeyse duydum diyebilirim. Böyle başlamışken kaleden biraz daha söz edip e, konuyu başka lezzetlere getireyim. Kalenin bence en enteresan tarafı Selçuklu ve Osmanlı döneminde hep yeni onarıldığını söylemiştim. Selçuklu döneminde onarılırken içerisinde daha önceki uygarlıklardan kalan bir takım e, parçaların duvarda taş gibi kullanılmış olması e, belli yerlerinde duvarlarda işte Bizans'dan kalma yok e, Grek uygarlığından yok Roma'dan kalma bir takım arkeolojik kalıntıların, bul, e, buluntuların kale duvarında taş olarak kullanıldığını görüyorsunuz. Enteresan bir karmaşa. O dönemki arkeolojik kavramı eskiyi koruma kavramı tabii ki bunun bir ayıp olmasına engel oluyor ama başka türlü de bir tat ortaya çıkıyor böyle bir karma bir şey yani onu da ziyanda etmemişler alıp orada kullanmışlar öyle enteresan bir kale tarihinden gelen lezzetleri bununla eğer bu bir lezzetse bununla bitmiyor Sinop'un Sinop'un tarihi çünkü gerçekten oldukça kadim bir tarih işte Anadolu'nun en kuzey e, ucu en uç noktası olan ince burunu düşünürseniz coğrafi olarak çok enteresan tamam ama tarihi olarak da tabi birçok e, uygarlığı birçok insan topluluğunu oraya çekmiş olacağını tahmin etmek zor değil. E, dolayısıyla da e, o, adını ettiğim bütün bu uygarlıklar ilaveten mesela Selçuklu ile Osmanlı arasında Candaroğlu Beyliği falan orada koloniler kurmuşlar ve e, doğal olarak da e, orayı enteresan bir e, ticaret merkezi bir yaşam merkezi haline getirmişler. Amazonların bu yörede bulunduğu biliyorsunuz iddia ediliyor. Amazonlar denilen o kuçu tek göğüslerini ok atabilmek için kesen erkek kılıklı at binen kadın savaşçılar. işte Samsun'dan Sinop arasındaki o bölgede yaşamış olarak düşünülüyor. Paflagonya bölgesi bu bölge. Ee, i̇şte e, Sinop ismi zaten yine Yunan uygarlığına dair bir mitolojik öyküden geliyor. Kenti Yunan'da ırmak tanrısı e, Asopos'un su perisi kızlarından birisi olan Sinope'nin Kurduğu, e, efsanelerden bir tanesi. Dolayısıyla Sinop ismini almıştır deniyor. E, dolayısıyla da kentin hani e, tarihinin her dönemine dair anlatılacak bir öyküsü ve bu öykülerden alınacak çok büyük lezzetleri gerçekten var. Eğer klasik e, Yunan mitolojisi meraklısı iseniz e, buradaki Yunan mitolojisine dair bildiğiniz pek çok şeyin buradaki izini bulamak, bulmak sizi e, ilgilendirecek, e, eğlendirecek. Çünkü mesela tarihte ya yani Ünlü antik çağ coğrafyası e, ustası Strabon, tarih açısından baktığınızda ilginç olacak başka bir şey daha söylüyor. O da kentin kurucusu olarak e, Argonotlardan Teselyalı Otolikus'u e, gösteriyor ve o burada bir Yunan kolonisi kurdu diyor falan. Yani mitoloji seviyenler için e, veya bu toprakların efsaneleriyle ilgilenenler için çok lezzet var düşünüyorum. E, e, Sinop'ta doğrusu hani sadece kale değil e, ama e, bu lezzetlerin birçoğunu bir araya toplanan bir mekanı daha söyleyip öyle geçeyim Sinop'taki arkeoloji müzesi insana gerçekten şaşırtacak derecede güzel bir müze çünkü orada niye şaşırdın diyeceksiniz çünkü orada öyle bir müze beklemiyordum o kadar enteresan bir şekilde doğallıkla hani sonradan akıl edilip yapılmış bir şey ki e, bahçesine giriyorsunuz bir yerde bir kazı devam ediyor gibi sanki orada bir yerleşim alanının kalıntıları duruyor bir çukurun içinde belli ki eskiden evdiler, sokaktılar neyse bu ne? Vallahi işte onu daha kazıyoruz. Tam ne olduğunu anlamadık falan diyorlar. Zaten etrafında içeride sergilenenlerin en azından kalitesinde değerinde bir sürü yeni bulgu da açıkta meydanda sergileniyor. Esasında bu Sinop ili ve çevresindeki eserlerin bir araya getirilmesi düşüncesi ta Kurtuluş Savaşı zamanından kalma bir şey. Ve o zaman ele geçirilen buluntular Mektebi İdadi'de koruma altına alınmış mesela. Bu anlamda da müzenin bir özelliği var. Cumhuriyetin ilanından sonra da tabii başka toplanmaya devam edilmiş ve buralarda bulunan el toplanabildiği kadar bütün ele geçirilen arkeolojik bulgular 1926 yılında asar Atika Müzesi olarak kurulması teklif edilmiş resmen ve bu şekilde başlamış Sinop Müzesi. İçerisinde sadece tarihi arkeolojik buluntular değil etnografyayı sergileyen salonlar da mevcut. Gerçekten Anadolu'nun pek çok kentinde bulduğunuz rastlayınca sizi şaşırtan işte işte, e, ne bileyim helenistik çağdan klasik arkaik çağlardan, Bizans'tan Selçuk'tan, Osmanlı'dan tarihi eserlerin yanında bir salon aşağıya inip veya yukarıya çıktığınız zaman e, işte el yazmaları, kuranlar, fil dişi, kalkma, rahleler, bilmem kadın giysileri gibi etnografik özellikleri taşıyan, etnografik özellikler taşıyan malzemelerinde bir alırda bulunduğu çok sevimli, çok hoş, modern müzecilik anlayışından belki biraz uzak ama keyif alınacak, tad alınacak bir mekan e, burası Sinop Arkeoloji Müzesi e, ben doğrusu çok keyif aldım o yüzden de tavsiyelerim arasında. Cezaevinden, kaleden ve Arkeoloji Müzesi'nden bahsettikten sonra geriye kentin coğrafi ve o coğrafyadan sağlanan e, malzemelerle üretilmiş mutfak lezzetleri kalıyor. Ben şimdi o kısmına geçmeden önce deminden beri lafını ettiğimiz Sinop cezaevinden e, hani uzaklaşmak için yapmamız gereken e, son görevi yerine getirelim ve e, Sabahat Ali'nin e, dizeleri üzerine bestelenmiş olan Kerem Güney'in bestesi olan o hani unutulmaz parçayı Edip Akbayram'dan dinleyelim. Aldırma gönül aldırma diyelim istiyorum. man gönlünü ağlatdırma Başım... Oh uh -huh. Aldırma gönül Al sahne yaşamı için yazılmış en şiirsel şarkılardan, türkülerden birisi herhalde. Et de kolay değil tabii Sabahattin Ali yazmış sözlerini. Aslında aldırma gönül de deyip cezaevinden uzaklaşmadan önce eklemek gereken belki bir şey daha var. Bu mekan şimdi tabii ki e, özellikle e, otantik yerinde e, gerçekten yaşandığı mekanda bu konuda bir şeyler yaratmak isteyen sanatçılar için özellikle de film yapımcıları için çok gözde bir e, film mekanı. Birçok film e, hatırlıyorum. Bir tanesi mesela işte Ferhan Şensoy'un bir film var pardon. Ve e, hemen hepsinde de aldırma gönüllü fonda müzik olarak dinlemek mümkün sanırım. Şimdi sizinle birlikte bir kez daha dinlerken benim de aklıma bu geldi. E, Sinop'un e, özelliklerinden bir tanesi olan, çok önemli özelliklerinden bir tanesi olan... E, tabiat güzelliklerinden devam edip bundan alınabilecek lezzetleri sizinle paylaşmak istiyorum. Beni en çok etkileyen iki tanesi kent. Çok hoş bir kent zaten. Küçücük, minicik gayet işte o küçük büyük şehirlerden çok fazla sanat faaliyeti yok ama lezzetler, tatlar yerinde ve bütün deniz kıyısı kentleri gibi e, biraz daha böyle çevresindeki güzelliklerle hani anlam kazanıyor. E, özellikle de Erfelek Şelalesi ve Hamsilos Koyu e, çok hani Öne çıkan benim çok tad aldığım mekanlar. Erfelek Şelalesi tatlıca takım şelaleleri de denilen bir grup şelalenin ismi esasında tek bir şelale değil. Bu şelaleler de e, işte Sinobo böyle 45 kilometre falan uzaklıkta çok hemen yanında değil ama sonunda ulaşılabilir yerde. 27-28 sanıyorum tane şelale ve sanıyorum son zamanda dört tane daha hatta buldular. Böyle bir e, takım şelale yani e, peş peşe bir bitince biri tam bitti sonuncuya ulaştım zannediyorsunuz karşınıza bir kayalık daha çıkıyor oradan bir tane daha şeklinde. Bunlar esasında daha evvel ince Burundan söz ederken söylemem gereken bir şey vardı. ince Burun yani Karadeniz'in en uç burunu bir buzul çağında buzullarla yontulmuş burun. Enteresan. Dolayısıyla o yüzden bu Hamsilos koyu civarına filan da hani Türkiye'nin tek fiyordu deniyor. Oradaki toprak yapısı da buna göre kayalıkların arasından akan sular Erfelek Şelalesi ve giderek yukarıya doğru tırmanıyor. Valla ben bile tırmandım hani çok da zor değil ama bayağı da şey meşakkatli bir iş ve e, bir yoldan çıkıp başka bir yoldan dönüyorsunuz ve iç içepe birbirinin ardına yemyeşil böyle Amazon ormanlarında mıyım dedirtecek bir yeşilliğin içinden birbirinin ardına e, farklı yüksekliklerden farklı e, hızlarda akan birçok şelaleyi takip ederek tepeye kadar çıkmış oluyorsunuz çok güzel. Hamsilos koyu da yine e, sinop o daha yakın, ince burunda dediğim gibi ee, işte. Ee... İmceburnu'nun üzerinde bulunan bir koy. Bu Erfelek'ten biraz daha yakın Sinop merkezine. Ama bu görüntü muhteşem. Gerçekten hani Türkiye'nin tek fiyordu dendiğine göre tahmin edersiniz nasıl bir yeşillik ve nasıl bir derinlik, nasıl bir güzellik içerdiğini. Ve yemyeşil bir kara görüntüsünün hemen önünde çok gerçekten hani resimlerde görülecek, takvim resimlerinde görülecek cinsten bir manzara Huzur için birebir Şiddetle tavsiye olunur Gelelim Sinop'un mutfak lezzetlerine Soframızdaki lezzetlerine Sinop'ta Sinop'a özgü Birçok yemek olduğu gibi Yöredeki ortak yemek lezzetlerinin Buradaki kendi uyarlaması Uygulaması veya birebir aynısı da mevcut Mesela mısır çorbası Mısır unundan yapılan Farklı diğer bazı yemekler Bütün Karadeniz'de olan şeyler Ama burada da var Ama onlar farklı olarak mısır tarhanası yapıyorlar Mesela mısır pastası yapıyor. Mesela yani mısır ununu daha fazla kullanıyorlar. Ee, buna karşılık işte e, içli tava dedikleri bir şey var. Hamsili tava ki o da Karadeniz'in her tarafında yapılır. Ama buna karşılık sadece sinoba özgü lezzetlerden nokul mesela benim Karadeniz'in başka yerlerinde çok gördüğüm bir şey değil. E, nokulun çeşitleri var ve e, üzerinde e, durmak gereken bir lezzet. Belki ben hamurlu şeyleri çok sevdiğim için. E, un, su, tuz karışımıyla böyle kulak memesi dediğiniz kıvamda mayalı bir hamur yoğuruyorlar. Ondan sonra da e, onu böyle pazılar dediğimiz o top parçalarına bölüp oklavayla açıyorlar. E, diğer tarafta da içine ne konacaksa o hazırlanıyor. Genellikle e, ince doğranmış soğan ve e, kıyma beraberinde de kavruluyor ve o onunla yapılıyor e, ve e, kızdırılmış ve yağlanmış tepsiye diziliyor ve öyle pişiriliyor fırında e, ama e, içerisine üzüm ceviz karışımı koyup tatlıymış gibi de yapabilirsiniz süzme yoğurt da koyuyorlar mesela tabii ki pişince bu peynir gibi oluyor sonuçta bu nokul -cool, e, insanın e, çay saatinde çayın yanında da yiyebileceği yemek saatinde e, işte e, bir lahmacun veya pide niyetine de yiyebileceği e, biraz e, paskalya Çöreği kıvamında hani insana onu anımsatan bir hamur yiyeceği, hamur işi ki gerçekten hani Kendimi tutamayıp biraz fazla yediğimi düşündüm Ne yalan söyleyeyim Ben çok seviyorum tadını Başka hamur işi özelliği olan bir mutfak mı? Aynı zamanda Sinop Aa aklımıza gelmezdi Hani balık desen neyse Karadeniz falan diyorsanız Evet ee, içi etli hamur kulak hamuru dedikleri bir şey var Orada da e, gene bir hamur açılıyor Biraz daha sert bir hamur Karelere bölünüyor İçerisine kıyma soğan tuz karabiberden oluşan bir karışım konuyor Üçgen şeklinde katlanıyor işte ee, ve a evet tabii iyi bildiniz mantı ve kaynar suyun içine atılıyor bu da sinop mantısı e, çok ünlü sinop mantısı e, çok da farklı e, bir tarafı var mı o zaman ne diye sinop mantısı diye konuşuluyor e, şöyle üzerine yerken sarımsaklı yoğurt değil e, sadece ceviz de serpiyorsunuz. Hatta bazen hem ceviz hem sarımsaklı yoğurt serpenler veya sadece cevizle yiyenler var. Sunuluş pişiriliş biçiminde bu yüzden bir özellik. Ne zaman hangi evde yapılırsa yapılsın yapılan mantılar yahut kulak hamuru dedikleri bunların tabiriyle yiyecek. iki ayrı tabağa ayrılıyor. Bir kısmından üstüne sadece ceviz bir kısmında üstüne sadece sarımsaklı yoğurt konuyor. Herkes de isteyen istediğinden değil herkes de ikisinden de ayrı ayrı yiyor. Bir de yapılışı esnasında bir eve konuk olduğumuzda izledi kadarıyla diğer gördüğüm mantı yapımlarından farklı olarak e, mantı iyice kaynadıktan sonra üzerine soğuk su dökülerek ayrışması yapışma, yapışanların yapışmasına engel olması sağlanıyor kısacası sinop mutfağından aklımda kalan lezzetler belki sizlerin beklemiş olacağının aksine e, hamur işleri daha ziyade nokul cool, ve e, kulak hamuru denilen sinop mantısı. Başka şeyler yok mu var? E, tabii ki e, sirkeli prasaları, ne bileyim katlama dedikleri yemek, kabak millesi dedikleri sebze yemekleri falan. Keşkek yapıyorlar çok güzel, ıslama yapıyorlar. Bunların hepsi birbirinden güzel sinop lezzetleri. Ama vaktim doldu. Belki başka bir zaman teker teker hepsinin tarifini bile vermek denk düşer. O zamana kadar da başka şehirlere yolumuz bizi nereye götürürse gitmiş olacağız. Haftaya tekrar bir arada olunca dek yaşamınızın tüm boyutlarına bir kez daha lezzet, bolluk, bereket diliyorum. Hoşçakalın. Kentler Lezzetler Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın